Ya bürcü benim ustamd. İyi günlerimiz beraber geçti. Sağ olsun biz onun değerini bilemedik. Çok güzel bir ustaydı. Yetiştiriyordu. bizi yetiştiriyordu. Bir gün kahvede oturmuşum. Bir gün El Amir Ali bozuk kahvede oturuyorum, çay içiyorum. Birden birisi böyle ters ses bana bakıyor. Allah Allah ya bu adam ne var ters ses bakıyor ya. Ben ona uysu oldum. Duymuşum ki sen güzel bir karata oynuyorsun. Ya ben dedim oynarım. Sa ben karatanın en lüks karatanın en şeyi ben oynarım benden başka ben görmüyorum ben bu karatanın kitabını ben hocamdan öğrendim ben yarattım bunu sen kimsin lan baktım elmel hareketi yaptı ben buna bir tane daha şey olmadan bir tane geçirdim bastım adam yerde arkadaş 10 dakika sürmedi bastım 20-30 kişi geldiler Allah Allah Demin sekiz adam zengin çocuğu paralı e, Bütün Çinleri toplamış başımda On tane jampon on tane Çinli Bilmiyorum otuz kişi var tamam Yüz kişi de geçse benim Umrumda değil yüz kişi yüz kişi Lan oğlum dedim az getirdin az Yok muydu yüz kişi daha getireydin Tamam mı bana Allah Allah Bir benim sinirimi attı, patır kütü patır kütü patır kütü Hepsini yere serdim Ondan sonra Ersim'i yine alamadım Lan 500 yüz kişi daha geçse Lan oğlum sen bu adamları mı bana getirdin Lan get gücü daha getir bana, renkli renkli. Her bir mülmeketten bana elli tane adam getir elli tane. Karatacı, böyle ninca ya, böyle finçleri kaldıran, dağı devren adamları bana getir. Siz kimsiniz lan? Tamam Ondan sonra adam, tamam abi, tamam abi, tamam Bizim başımızın tacı sen, sen bir tanesin. Ben yine şeyimi alamadım, eve geldim. Eve geldim, girmatisine sene üst üste koydum böyle. Bir beynime vurmağım lan, her tarafı dağıttırdım. Çocuklar değil, ne olmuş? Ulan dedim seni de yerim ha, parçalayarım. Kimse gözümden görülmezsin bugün. Ondan sonra, ya işte, neymiş ben karata kursunu almışım bile. Lan benim benden daha üst karata kursu oynayan var mıdır dünyada? Tek bir kişi var o da bizim hocamız Müricili var. Ben ondan başka tanımam.